İnsan oldu yanlışlarına, hatalarına, kusurlarına, onları doğru gibi göstermeye çalışılan teviller yapmaya sürekli kılıflar vurmaya bayılırlar. Bu tevillerin en profesyonellerini genellikle toplum ilişkisini en ciddi seviyede bozan yasak ilişkilerde görürüz. Bugün Besatçayı izleyin, üç bölümünün ikisi yasak ilişkiden dolayı cinayet. Besatçy'de bile. Ya çünkü bu bir polisiyev. Son dönemlerde benim karşılaştığım en ciddi trend şu oluyor: maddi durumu normalin biraz üstünde ol. Olan, yaşam standartları normalin biraz üstünde olan İslam'ı şekilcilik cihetinde yaşayan insanların eşlerini aldatarak ne aldatması be abi, ben ikinciyi imam nikahıyla aldım gibi bir teville buna kılıf bulmaları oluyor. Bu katranı üstüne bulaştırdıktan sonra var olan aile ilişkileri de maalesef artık temiz kalamıyor. Burada bahsetmek istediğim esas şeyi ciddi manada anlatmam lazım. Çünkü benim yanıma gelip bunlar bahsedildiğinde inanın yıkılıyoruz ve çok üzülüyoruz. Evli oldukları halde de zina ediyorlar. Bazen hem erkek hem bayan maalesef evli oluyor. Bazen bu durum bir de çocuk ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta biliyorum yani duyunca siz de şok olacaksınız ama çocuğu evli olan kadının evli olduğu kocasından gibi göstermeye kadar giden filmlere konu olacak olaylara şahit oluyoruz maalesef. Bu durum biraz etraftan duyulunca da hemen imam nikahı urbası giydiriliyor. Ve çok kısa süre içerisinde hemen ben bununla boş ol derim diye bir plan yapılıp eski aile düzenine tekrar dönme niyeti taşınıyor. Yani adeta baktığında ortada bir Mutanika gibi bir şey görüyorsun. Çok daha üzücü bir şey söyleyeyim. Böyle bir durum ortaya çıktığında kişi bir pişmanlık duyuyor. Ama duyduğu pişmanlık, yahu ben ahirette Rabbimin karşısına nasıl çıkacağım pişmanlığı değil. Yahu benim yuvam bozulmasın, hanımım beni geri alsın pişmanlığı oluyor maalesef. Ne bileyim Allah'ın sana kızması hesaba katılınca diğer tüm dertler cam kırıkları gibi oluyor. Nikah bir akit, bir sözleşme, bir anlaşmadır ve bunun için ortaya çıkması gereken bazı şartlar vardır. Birazdan sayacağımız şartlardan bir tanesi dahi olmasa o nikah sahih olmuyor. 1- Evlenecek kişilerin veya vekaletlerini verdikleri kişilerin hazır bulunması. 2- Tarafların iradeli beyanları. Yani evet kendi irademle kabul ettim demeleri. 3- Nikahın duyurulması, gizli bırakılmaması. Tabii bu şart baliki mezhebine göredir. 4- Kızın ve izni olması. Tabii bu da hani Hariç, diğer göredir. 5. Şahitlerin hazır olması, ergenlik çağını geçmiş olması ve akılları başında olması. Bu şahitler ya iki erkek yahut bir erkek iki kadın olmak zorundadır. Burada işin arkasında ciddi bir suistimal var. Namazın, abdestin şartlarını bilmeyen insanlar nefisleri doğrultusunda nikahın şartları olmadan başka birini yani zina diyeceğimiz bir şekilde birliktelik yaşayabilmek için aklın ermeyeceği fetvaları kendi nefislerinden verebiliyorlar. Maalesef İslam namına hiçbir bilgisi olmayan niceleri, az önce bahsettiğim nefsi durum için İmam Ebu Hanife eğer yaşasaydı onu hayretlere düşürecek seviyede içtihatlar verebilecek bir müçtehit makamını kendine koyuyor. Ne için? Nefsinin bu yasak ilişkiye girmesi için. Resmi kayıt yaptırmasam, melekleri de nikahıma şahit tutsam gibi tevillerle belli başlı şekilde gönül eğlendiriyorlar ve kafada mutlaka şu plan oluyor, benim gönlümün eğlencesi bittikten sonra bu iş çok kolay. Nasıl? 3 tane boşolla ona da yol veririm. Yani üzülerek söylüyoruz bu işi tam bir muta nikahına çeviriyorlar. Osmanlı'nın son döneminde aile hukuk kararnamesi çıkarırlar ve Osmanlı'da kadıya müracaat edilmeden yapılan nikahların tamamını geçersiz saymışlar. Yani az önce saydığımız 5 tane hüküm cam olacak, toplu olacak, bütün şartlar sağlanmış olacak. Bunun yanında Osmanlı'da kadı. Yani ne demek? Bu dönemin belki hem hakimi hem de valisi hükmünde bir mertebe. Kadı'ya başvuru yapılmazsa 12 nikahları geçersiz saymışlar. Demek ecdad ta o zamandan birilerinin nefislerini bol tevhirlerle bol nefsi kılıflarla karışaraktan yaşanacak sorunları görmüş. Ta bizim günümüzde yaşadığımız sorunları ecdad o dönemden öngörmüş. İnanın bize günlük binlerce mesaj geliyor ve mesajlar içerisinde o kadar üzücü mesajlar geliyor ki birden birisi mesaj yolluyor veyahut arıyor. Abi merhabalar ben İmam Hatip'ten Merve, ben İbrahim'le çok iyi anlaşıyordum. Bildiğin gibi değil abi. Namazlarımızı kaçırmıyor, birbirlerimizi devamlı sabah namazına kaldırıyorduk telefonla. Biz aramızda imam nikahı yaptık ve bu işi ilerlettik. Bir ömür boyu göz göze, diz dize yaşayacaktık. Ama abi bir yerde anlaşamadık ve İbrahim beni boşadı. Ben bu hal ile genç yaşımda şimdi kimle evleneyim abi? Daha ilginç mesajlar da geliyor. Bir tanesi şöyle dedi. Abi ben yıllar önce nişanlanmıştım. ve nişanlımla alışverişleri vesaire işleri rahat yapabilmek için biz öncelikle aramızda evlendik. Yani nikah kıydık. O kişiyle anlaşamadık abi, ayrıldık. Ama benim nikahımı geri vermedi ve ben şu an başka birisiyle evliyim. Ne yapmalıyım? Bu iş nasıl olacak? Sahi kardeşim Allah'ın ayetleri Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti yerine sürekli nefsini, sürekli hissiyatını dinlersen bu iş nasıl olacak?